1415 numaralı konu, Hazreti Peygamber, Ebu Bekir, Ömer ve İbni Mesud'un teşehüdü öğretmeleri, İbni Ömer şöyle diyor, Ebu Bekir Sıddik minber üzerinde bizlere bir öğretmenin çocuklara öğretişi gibi teşehüdü öğretirdi, İbni Abbas şöyle anlatıyor, Hazreti Ömer elimden tutarak bana ettehi yatulillahi salavatu ve tayyibatul mubarekatulillahi dil, vücut ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah içindir şeklinde teşehüdü öğretti ve sonra da Hazreti Peygamber de bana aynen bu şekilde öğretmişlerdi buyurdu.